acikradyo.com.tr adresinde post podcast bölümünde dinleyebilir, Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim bugünkü programımızın destekçileri Yamaç Güldal ve Selçuk Özdile teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugünkü konuğumuz Ayşegül Ekmekçi Türkiye 3. Sektör Vakfı'nda proje asistanı Aynı zamanda bugün konumuz olan Ulusal Gönüllülük Komitesi ve bu komitenin çalışmaları ile ilgili e, yürütme sekreteryasının da şu anda başında Ayşe Hanım. hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba hoş bulduk. Ee, Elvan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Ee, ...nasıl ilk önce TÜSEV'i soralım değil mi? çok kısa tanıtır mısınız bize? Memnuniyetle. Türkiye 3. Sektör Vakfı 1993 yılında... ...Türkiye'nin önde gelen dernek ve vakıflarının bir araya gelerek kurduğu bir vakıf... ...asıl amacı Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin çalıştığı yasal ve mali çerçeveyi düzeltmek... ...daha iyi bir sivil toplum alanının inşası yolunda adımlar atmak... ...bu konuda çalışmalar yürütüyor. Evet. Evet. Şimdi bir de Ulusal Gönüllülük Komitesi'nin e, dönem sekreteryasını üstlendi herhalde değil mi Tüsel? Evet şu an geçici sekre sekreterya üyelerinden bir tanesi Tüsel. Evet peki biraz Ulusal Gönüllülük Komitesi'nden bahsedelim. Ne zaman kuruldu, hangi amaçla kuruldu, neler yapar? Tabi. Ee, Ulusal Gönüllü Komitesi resmi olarak 24 Nisan 2013 tarihinde kuruldu. Ee, bunun yaklaşık bir, bir yıllık bir geçmişi var. Ee, şöyle ki Birleşmiş Milletler Gönüllülerinin e, bir adım atmasıyla birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek... Türkiye'de gönüllülük kavramının e, yaygınlaştırılması hususunda belirli sıkıntılar yaşandığını e, fark ediyor bu sivil toplum kuruluşları. Ve bir araya gelerek bir e, stratejik bir organ yaratma konusunda adımlar atmaya başlıyor. E, Türkiye 3. Sektör Vakfı olsun, TGEV olsun, TEM olsun bu tip kuruluşların e, çalışanlarıyla beraber bir e, çalışma başlatılıyor. Ve sonucunda da 24 Nisan'da belirttiğim gibi e, Ulusal Gönüllülük Komitesi kuruluyor. Geçtiğimiz Haziran ayında da e, bu komitenin tüzüğü hazırlandı. Ne amaçlıyor, hedefleri nedir, e, neler yapacağı konusundaki kararlar ise e, önümüzdeki Eylül ayındaki toplantıda belirlenecek. E, size kısaca istiyorsanız amacı nedir Lütfen. komitenin onu bir bahsedeyim. Çok kısa olarak komite esasında Türkiye'de gönüllülüğün e, tanıtılması, yaygınlaştırılması ve e, güçlendirilmesi konusunda adımlar atmaya çalışacak. Ee, bu konuda savuncuk çalışmaları olsun, e, gön gönüllülüğün, gönüllülük programlarının, gönüllülüğünün artması olsun çeşitli alanlarda e, çalışmalara devam edecek. Evet. Ee, peki bu, bu iki tane amacı saydınız da onun ötesinde hani ben de gönüllülük Hı -hı. faaliyetinin içerisinde olduğum için şey evet. yapıyorum, so soruyorum. Ee, kamunun e, bu işe katılımı, kamu yönetimlerinin bu işi içerisinde olmasının sağlama konusunda herhangi bir hedeflenen bir şey var mı burada? Çok doğru bir noktadan bahsettiniz. Esasında savunuculuk çalışmaları belki de bu komitenin yürüteceği en önemli faaliyetlerden bir tanesi olacak. Şöyle ki gönüllü konusunda herhangi bir mevzuatta bir tanımlama veya gönüllerin haklarını kapsayan bir ...düzenleme olmadığı için Ankara ile kurulacak ilişkiler veya yürütülecek ilişkilerde de esas çok büyük önem taşıyor. O yüzden komitede esasında çeşitli bakanlıkların ve ulusal ajansın da olması bu konuda çok büyük bir e, adım atma, e, attığımızı ve atacağımızı da gösteriyor. E, bu savunculuk çalışmaları kapsamında yapı, e, tabii ki verebileceğimiz veriler, e, araştırmalar da çok büyük önem taşıyacaktır. O yüzden komite olarak... E, ...bu alanda yapılan çalışma veya raporlamalara da e, büyük önem vereceğiz diye düşünüyorum. E, anladığım kadarıyla kamu kurumlarından bazı üyeler de var komite evet. içerisinde. Peki e, kimler var? Hangi kuruluşlar var? E, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulusal Ajans şu anda e, kamudan e, üye olan iki tane kuruluş. Onun dışında Türk İş Adamları Derneği, TEMA, TGEV, Sosyal İnovasyon Merkezi, Habitat... Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Türkiye Gençlik Federasyonu, Mali Afetleri Gönüllüleri Vakfı, Kanser Çocuklar Umut Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları da şu anda üye. Ayrıca Kızılay Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği. ...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi... ...Hayat Sen'de Gençlik Akademisi Derneği de diğer sivil toplum kuruluşları. Bunun yanında dikkat etmemiz gereken bir şey de var. E, esas da komiteye üye olmak için sadece STK veya e, kamu kuruluşu olmanıza gerek yok. Bireysel olarak da başvurabiliyorsunuz. E, Aydın Çetin, Hülya Deniz Arp ve Timur Tiryaki de şu anda bireysel olarak başvuran ve üyemiz olan e, diğer kişiler. Evet... Peki bugüne kadar anlaşıldığı kadarıyla resmi kuruluştan önce... Bir ön hazırlık çalışmaları evet. yapıldı. Ee, ne zaman başladı bu hazırlık çalışmaları? Geçtiğimiz yılın 2012'nin Aralık ayında esasında sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelmeye başladı. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri ile beraber. Ve o süreçten itibaren böyle bir komiteye niye ihtiyaç duyuyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Başka e, davet edebileceğimiz e, katılımını e, gerçekten e, bütün gönüllülük açısından e, Çalışmalarda bulunan başka hangi STK'larla iletişime geçebiliriz diye bir e, konuştuk kendi aramızda. Ve olabildiğince bu komitenin varoluşunu diğer STK'lara da yaymaya çalıştık. E, Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz toplantıda da zaten e, şu anda var olan üyelerle beraber e, bir ön takvim hazırladık. E, bu ön takvim e, sonucunda da Haziran ayında tüzüğü oluşturacağımız ve e, çalışma kurallarını da belirleyeceğimizi saptadık. Dediğim gibi Haziran ayında da tüzüğü oluşturduk çalışma kuralları belirlendi amacımız belirlendi ve önümüzdeki Aralık ayında da hem bir tanıtım toplantısı olacak geniş kitlelere gönüllü ulusal gönüllü komitesini tanıtmak için hem de 2014'te neler yapmak istiyoruz bir aksiyon planı da oluşturmuş olacağız. Evet ama bunlar daha hali hazırda hazır değil. Ha, aksiyon planı şu anda hazır değil. Hayır. Evet üzerinde evet. çalıştığınız evet. o aksiyon planı ne zaman ortaya çıkar? Bunun üzerine Eylül ayında bir toplantımız olacak. Onda kısaca üstünden geçeceğiz. Aralıkta toplantıda da belirlemiş olacağız. O süreçte belirlenmiş olacak. Evet. Yapılacak. Birleşmiş Milletler'in bu konuya çok önem verdiğini biliyoruz. Evet. Ve dünya çapında da gönüllülük üzerine ciddi çalışmalar çok yürüttüğünü doğru. hemen hemen bütün ülkelerde de. ...yani üyesi olan bütün ülkelerde de bu faaliyetleri teşvik ettiğini biliyoruz. Birleşmiş Milletler'in buradaki katkısı nedir? Yani bir prosedür aktarmak dışında veyahut da amaca dönük faaliyetlerin tarihçesini özetlemek dışındaki aktif katılımı ne ölçüdedir? Esasında şu anda Birleşmiş Milletler Gönülleri bu komitenin bir anlamda iletişim çalışmalarını yürüten organ gibi görebiliriz. Kendilerinin ekstra bir rolü veya bir komite içinde bir rolü yok. Yalnız dediğim gibi bu oluşumu bir araya getiren veya bunun için bir inisiyatif alan kurum Birleşmiş Milletler Gönülleri'ydi. Evet. Dolayısıyla şu anda sekreterinin daimi sekreteri kendileri oluyor. Geçici sekreterye sekreter üyeleriyle beraber de çalışmalarına devam edecekler. Bir sonraki yürütme kuruluna kadar. Evet. Birleşmiş Milletler'in daimi sekreteryeyi üstlenmesi ülke bazında bir olay mıdır yoksa yurt dışından yürütülen bir faaliyet Hayır, mi bu? Şu anda sadece Türkiye'de Türkiye'de. Evet. Ankara'daki merkezden yürütüyor. Bu, bu konuda yani. herhangi bir finansman desteği var mı? E hayır şu an için bir zaten Ulusal Gönüllü Komitesi belki dinleyenler için de bir açıklamakta fayda var. Herhangi bir resmi kuruluş veya bir dernek vakıf gibi bir tüzel kişilikten ziyade sadece danışma stratejik danışma organı olarak kurulduğu için şu anda herhangi bir fon aldığı bir mekanizma yok. Birleşmiş Milletler tarafından da sağlanan öyle bir kaynak şu anda söz konusu değil. Ama herhalde bir ev sahipliği sağlıyor. Tabii, Toplantılar, evet. Birleşmiş Milletler Ankara binasında yapılıyor. Ankara'da olanlar öyle evet. ama mesela e, Eylül ayında gerçekleşecek olan toplantı Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ofisinde gerçekleşecek. İstanbul'da. Ev sahipliğinde evet. gerçekleşecek. Evet. Ee, o konuda esasında sanıyorum başka kuruluşlarda şey, tesislerini açıyorlar kesinlikle, galiba değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Sadece Birleşmiş Milletler'de değil. Şimdi bir komite var. Bir de bu komitenin bir şeyi var. E, yürütme konusunda. E Kurulu var. kurulu var, organı var. Bu, bu, şimdi komiteden beklentiler ne, yürütme kurulundan beklentiler ne? O konuda biraz böyle çünkü Tabii. anladığım kadarıyla şu anda yürütme kurulu oluşmuş vaziyette evet. ve bu bir daha ne zaman değişecek, ne zaman Hı -hı. seçim yapılacak, onu bilemiyorum. Hı -hı. Bu iki organ nasıl çalışacak, hangi görev tanımları var onların? Yürütme kurulu esasla şu anda Ulusal Günlük Komitesinin kurucu üyelerinden oluşuyor. Ve bu kurutma pardon yürütme kurulu yaklaşık iki yıl e, görevde kalacak. Yüzde sinin her yıl e, değişmesi gerekiyor. Yani kesinlikle bir e, yürütme kuruluna girdik artık buradayız e, gibi bir e, anlayış kesinlikle, kesinlikle söz konusu değil. Aynı şekilde yeni üye olacak olan STK'lar bireyler veya kamu kuruluşları da yürütme kuruluna dahil olabiliyorlar. Yürütme kurulu kısaca komitenin alacağı kararları, demokratik ve şeffaf bir yapıda alacağı kararları yürütmekte veya bunları biraz daha aktiviteye dönüştürme yolunda adımlar atacak olan organ esasında. Ve bu yürütme kurulu üyeler tarafından seçilecek. Ee, şu anda zaten yani Aralık'ta yapacağımız tanıtım toplantısı ile beraber de zaten umuyoruz ki üye sayı, sayımızda arttıkça e, yürütme kurulundaki profil profilde değişecek yıllar içinde farklı e, kurumlarda yer alabilecekler Demir, bu or şeyin e, komitenin bir danışma şeyi kurum, e, kuruluşu yani. rolünü oynayacağını söylediniz. Bu nasıl çalışacak yani çalışma grupları falan gibi bir şeyler mi olacak yoksa nasıl e, organize olacak bu konuda ee, bu konuda e, tam olarak kesin olarak atılacağımız somutları dediğim gibi esas Eylül, ayı top, Eylül ayında yapacağımız toplantıda belirleyeceğiz. Ama genel olarak e, Türkiye'de bir gönüllülük alanında yaşanılan sıkıntılar nelerdir? Bunları nasıl tespit edebiliriz? Veya bu konuda somut olarak ne adım atabiliriz? E, bu konuda e, herhangi bir kuruluşun bir önerisi veya tavsiyesi olduğu zaman e, bu Ulusal Gönüllülük Komitesi'nin bir fikir beyan etmesi veya bu konuda tavsiyelerde bulunmasını öngörüyoruz. Bu konudaki çalışmalar da somut adımlar halinde planlanacaktır. Onun dışında kamunun olsun, üniversitelerin veya bireylerin olsun gönüllü konusunda herhangi bir önerileri veya sıkıntıları olduğu zaman da yine bu komitenin aracılığıyla bazı adımlar atma istiyoruz. Amacımız bu. Peki bu konuda komite, komitenin adı gönüllülük komitesi. Gönüllülük Hı. konusunda bir tanımda bir uyuş bir şey oldu mu? Ortak bir, <gülüyor> e, bir birleşilen bir tanım oldu mu? E, esasında komite olarak e, az çok aynı fikirlere sahibiz. Şöyle bir konu var. Çok e, esasında güzel bir nokta. Türkiye'de çoğu kavramda olduğu gibi gönüllülük kavramında da esasında kesinlikle anlaştığımız bir kavram değil. E, bu sivil toplum izleme raporunda da esasında belirttik. Bu e, Farklı sivil toplum kuruluşlarına sorduğunuz zaman farklı cevaplar verebiliyorlar. Bazıları maddi bir beklenti olmadan yapılan bir aktiviteye gönüllülük aktivitesi derken bazıları toplumsal faydaya yönelik atılan adımlara veya e, sürdürülebilir kalkınma için adı, atılan bireylerin kendi istekleriyle yaptığı adımları da gönüllülük aktivitesi diyebiliyoruz. E, bunların hepsine de toplam bir esasında e, çerçeve oluşturabilirsiniz. Hem maddi beklenti olmadan Toplumsal faydaya yönelik sürdürülebilir kalkınma ve demokratik bir ülke için e, atılan adımlara gönüllü aktivitesi diyebilirsiniz. Bu konuda e, evet birazcık bir e, herkesin sanırım farklı bir görüşü var bu konuda. Evet Evet ama önümüzdeki dönemde o görüşlerde herhalde bir yerde evet. e, buluşacak. Evet. Şimdi biz tabii bu konuyla e, ilgimiz... E, afetlerde e, gönüllülüğün önemi e, uzun senelerden beri de bu konuda hem yayın yapıyoruz hem de e, mümkün olduğu kadar bunun gelişmesi e, konusunda atılan adımları da yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii e, salt gönüllülük üzerine e, program yapan programcımız Hülya Denizalpin'de de hemen üye olduğunu görüyoruz. Hülya'ya buradan ...bir selam gönderelim, merhaba diyelim ee, ve 20 tane kuruluşun bugüne kadar üye olduğunu, üç de bireysel evet. e, üyelik olduğunu görüyoruz. Ee, önümüzdeki dönemde gene biliyoruz ki Türkiye'de e, 20'den çok daha fazla sayıda kuruluş bu gönüllülük konusuyla Kesinlikle. çok yakından ilgileniyor... ...yaygınlaştırmak, faaliyeti genişletmek, sayıyı arttırmak konusunda planlanmış olan bazı unsurlar var mı? Yani nasıl yayacaksınız, neler yapacaksınız, diğer sivil toplum kuruluşlarına nasıl ulaşacaksınız? Kesinlikle çok doğru bir nokta, iletişim çalışmaları kesinlikle devam edecek. Çünkü sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de gönüllülerle beraber çalışan... Birçok sivil toplum kuruluşu var, bireyler de var aynı şekilde. Bu kurumları ve bireyleri komiteye dahil etmek için 2014 yılında aktivitelerinin başlamasıyla beraber esasında bunun zaten komitenin daha fazla görünürlüğü kılınacağına inanıyoruz. Bununla beraber sosyal medya olsun, üniversitelerle beraber belki çalışma olsun, farklı mecralarda kurum ve kişilerle çalışarak, e ne kadar fazla kişiye ulaştırabilirsek ulusal gönüllü komitesi diye bir kavram olduğunu bizim için ve komite için ve genel olarak Türkiye'de gönüllü kavramı için o kadar faydalı olacağını inanıyoruz. Evet. Ee, bunların da e, diyelim ki Yeni bir başvuru oldu hemen katılabiliyor mu faaliyetlere yoksa belli bir bekleme süresi koyuyor musunuz? Yürütme kurulunun aldığı karara göre yürütme kurulu değerlendiriyor başvuruları ve kabul edildiği takdirde üye olarak bir, herhangi bir karar alma mecrasında oy kullanabiliyor üyeler. Bunların hepsi kesinlikle yani şu anda başvurmak isteyen, programı dinleyen, başvurma isteği olan kişi ve kurumlar kesinlikle başvurabilirler. Nasıl başvuracaklar? <gülüyor> evet. Nereye başvuracaklar? <gülüyor> başvuracak? Şu an için dediğimiz gibi çok yeni bir oluşum olduğu için kendi web sitesi yok Ulusal Gönüllü Komitesi'nin. Ancak Birleşmiş Milletler Gönüllülerinin web sitesinden, Türkiye web sitesinden daha fazla bilgiye ulaşabilirler. Basın bildirilerine de ulaşabilirler. Adres aklınızda mı yoksa hemen bulalım mı? Ee, UNB.org.tr demek istiyorum ama emin değilim. O yüzden yine de bir teyit tamam, edelim onun istiyorsanız. Onun kontrolünü <gülüyor> bir taraftan yaparız. Evet Elvan sen bu çalışmalara... ...MAK Vakfı adına... ...Mahalle Afet Demirileri Vakfı MAK, adına en son katılanlardan bir tanesi. Evet, Sorumlulardan birisi de, bu program, de oldun. <gülüyor> bu program esasında benim için de bir öğrenme süreci oluyor. Yani. Orada da ben de ilk başı nasıl gelişti ne oldu... ...onları öğreniyorum. Esasında Türkiye'de hakikaten... ...çok bugüne kadar... ...çok üzerinde durulmamış diyeyim e, ve de e, bir takım e, karışık algılamalarla da e, kaynak olan bir karam gönüllülük. E, gönüllülükle ilgili olarak böyle bir çalışmanın başlamış olması gerçekten çok değerli, çok önemli. E, umarım e, oldukça geniş bir tabana yayılır ve çok daha önemlisi bu geniş tabanın yanında, e, sivil toplum tabanının yanında bir de hani... E, Diğer şeyler, e, paydaşlar özellikle de kamu kurumlarından ciddi bir katılım sağlanır. Çünkü Türkiye'de şu anda esas sorun sanıyorum. Kamu kurumlarının gönüllülük algılamasıyla sivil toplumun gönüllülük algılaması arasındaki ciddi fark. Evet. E, bu e, özellikle bizim çalıştığımız alan afetlerde kendini gösteriyor. Zaten programın ikinci bölümünde de o konuda e, geçenlerde e, Temmuz ayının başında 2-3 Temmuz'da İstanbul'da yapılan bir atölye çalışması vardı. Ondan bahsedeceğiz. Gerçekten hani gönüllü nedir? Gönüllü ile birlikte nasıl çalışılır? Ve hani gönüllüyü teşvik edecek olan unsurlar nelerdir? Nasıl hayata geçilir? Bu konularda alınacak çok yol var. O yüzden de bu komitenin ciddi çalışma yapacağını, ciddi katkı da bulunacağına ben. İçinde yer almaktan da mutluyum. Çok güzel. Ee, tabii bu kamu kurumlarının katılımına ilişkin e, tespitin son derece önemli. Ama e, 24-25 Haziran tarihinde yapılan toplantıya... Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin e, gelmediğini tespit ediyoruz. Bu evet. diğer iki toplantıya da gelip gelmediklerini <gülüyor> sormuyorum şimdilik. Eylül ayında bunu tekrar <gülüyor> sorarım. Ee, tabii önemli e, biz... Böyle yarı sivil toplum kuruluşu kabul edebileceğimiz Kızılay'ın e, yarıyı da altını çizerek belirtiyorum evet. tabii. Ee, Kızılay'ın katılmadığını da e, vurgulamakta fayda var. Halbuki e, özellikle afetler döneminde e, Kızılay'ın tartışmasız bir şekilde e, güven, gü, güvenilir e, gönüllü kaynaklarına ihtiyacı var değil mi? Yani... E, tabii zaten Kızılay'ın yani yapısı içerisinde mevcut bir şey de var. Yani bir gönüllü e, yapılanması da var ve bunu geliştirmek için de çalışmaları e, sürekli olarak devam ediyorlar. Yani, yani. orada Kızılay'ın yer almaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Mutlaka etkin bir şekilde Kızılay'ın e, orada olması lazım. da ötesinde esasında yani bu, bunlar e, sivil toplum kuruluşları birbirleriyle ve de işte yarı sivil toplum kuruluşu diyebileceğimiz Kızılay ve e, diğer e, kamu kurumlarıyla olan e, bu tür e, Platformlarda bir araya gelmeleri lazım ki gerçekten operasyon anlamına geldi, gelecek noktalarda daha etkin ve şey verimli bir çalışma sürdürebilsinler. Yani şu anda gene afetlere ben geri döneceğim ama afetlerde en büyük sorunlardan bir tanesi, o. sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalogun eksikliği nedeniyle ortaya çıkan problemler, artı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili kamu kuruluşları arasındaki diyalog eksikliğinden ortaya çıkan verimsizlik, şeylerin yapılan çalışmaların tekrarı, birbirinin benzeri çalışmaların yapılması ve bir sürü kaynağı boşa gitmesi. Evet, e, sizin mesela bu konuda e, söylemek istediğiniz bir şey olur mu e, Ayşe Hanım? özellikle kamu kuruluşlarının katılımı, Kızılay'ın katılımı konusunda. Tabii burada Afad'ın da yer alması lazım, değil mi? Evet, ben de yani, gereken kuruluşlardan biri oldu. Evet. O. <gülüyor> evet hatta baş, başında geliyor yani şu anda bütün afet koordinasyonunu başbakanlığın altında e, oluşturulmuş olan e, AFAD yürütüyor ve o anlamda merkezi e, yapı. ...orada birleşiyor o açıdan. Evet, bir belki de, oraya bir çağrı yapmak belki evet. faydalı olabilir. Kesinlikle. Evet. Ee, esasında dediğiniz gibi... ...gönüllülük üzerine mevzuatın olmamasının yanı sıra... ...gerçekten e, kamu kuruluşlarının belki gönüllülüğe bakış açısı çok daha farklı. E, belki bu konuda dediğiniz gibi... ...zaten daha önce gerçekleştiğimiz toplantılarda da oluyor. E, ortak bir kavram üzerine tartışma olsun... ...bir diyalog yaratma süreci olsun... Bunlar zaten başlatıldı ve umuyoruz ki en azından e, gönüllerin hakları olsun, e, gönüllü, gönüllü programlarının daha görünebilir kılması konusu olsun veya toplumda genel olarak bir gönüllülük anlayışının e, geliştirilmesi olsun bu tip konularda esasında kamu sürekli bir iletişim halinde olma. İhtiyacı duyuyoruz ve umuyoruz ki Gençlik ve Spor Bakanı esasında Nisan'daki toplantıya katılmışlardı O yüzden bir haklarını Yemeyelim, evet. Yemeyelim. Evet, Teşekkürler <gülüyor> Ama tabii ki diğer toplantılarda da Katılımlarını bekliyoruz Umuyoruz çünkü sadece sivil toplum kuruluşlarının Ve bireylerinin ortak alacak karar Ortak karar almaları Fazla bir sonuç getirmeyebilir Salıncılık ayağına da aynı şekilde Önem vermemiz lazım Kutla. Evet Sonuçta bir gönüllü kapasitesinin yaratılması ve sürdürülmesini söz konusuysa amaç orada birkaç tane temel faktör var değil mi? Yani e, bir şey olması lazım. Bunun bir gönüllülüğün gerçekten önemli bir e, konu olduğu konusunda bir farkındalığın yaratılması lazım. Buna kaynak yaratılması lazım. Bu kaynak çeşitli e, şeylerden, e, kamusal e, unsurlardan gelmesi lazım. Bir de motivasyon yani gönüllerini motivasyon yüksek tutacak bir şekilde teşvik edecek onları şey yapacak daha fazla aktif hale getirmeye yönlendirecek bir takım çalışmaların olması lazım burada da kamuaya olmadan olmuyor yani. Evet, Kanunun <gülüyor> evet, son derece teşvik, <gülüyor> teşvik edici teşvik. olması lazım. Peki, e, bir de çok tartışılan bütün afetlerde e, bizim tabii bu konuda pek şansımız olmadı. Çünkü e, hem gönüllülük konusunda hem afetlerde e, yönetim konusunda ve yönetişim konusunda çok ciddi eksikliklerimiz var. Hem... Yasal boşluklar var. Gerçi bazı arkadaşlarımız yasaların bu konuda son derece yeterli olduğunu ama e, zihinlerin açık olmadığını ifade ediyorlar. E, ki çok doğru, bu da çok doğru. E, ama e, hali hazırda e, sivil toplum kuruluşlarının ve sivillerin afet çalışmalarına katılması konusunda e, önemli bir takım sıkıntılar var ve boşa giden... Ee, emekler var, kaynaklar var. Ee, sonuçta bir akreditasyon konusu her seferinde gündeme geliyor. Ee, TÜSEV'in bu konuda yapmış olduğu bir çalışma, ortaya çıkarmış olduğu herhangi bir görüş veya tartıştığı e, bir çerçeve var mı akreditasyon konusunda? E, Akreditasyon konusundan ziyade e, gönüllülük üzerine esasında hem Türkiye'de e, malumunuz bir sivil toplum kuruluşu e, gönüllülerle beraber çalıştığı için e, ciddi anlamda bir e, maddi ceza, mali ceza aldı. Hani bu gibi konularda konuların veya sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük alanında yaşadığı sorunları anlattığımız esasında sivil toplum izleme raporu 2012'nin e, gönüllülük üzerine yazdığı bir vaka analizi var. E, bu esasında vaka analizinde genel olarak sivil toplum kuruluşları nasıl çalışıyorlar gönüllerle veya ne, ne tip sorunlarla karşılaşıyorlar, e, hangi kaynaklara bakabilirler? E, ki esasında Türkiye'de e, gönüllülük üzerine yazılmış ciddi e, anlamda ...kaynak var, araştırma var... ...çok fazla olmasa bile... E, ...TEGEB'in olsun, toplum gönüllerin olsun... E, ...yaptığı araştırmalar var... ...bunlara bakarak esasında... ...bazı sorunları tespit edebiliyoruz... ...akreditasyon konusunda... E, ...çok bir fazla... E, ...araştırma yok maalesef... ...şu an için. Evet. Evet. Ama önümüzdeki dönemde herhalde... ...çözülmesi Tabii, gereken evet. önemli konulardan birisi... ...sen de çok uğraştın Elvan... ...akreditasyon ne diyorsun? konusunda esasında... ...yani gene bizim alanımıza baktığın zaman... 2009'dan beri bu konuda da işte bir hüküm var yani bir akreditasyon uygulamasının başlaması ile ilgili. Şimdi şimdi biraz bir hareketlenme var o konuda bir takım çalışmalar yapılıyor ama hala sonuçlanmış değil ve de kafalar karışık yani bu kesin geçen günkü işte Temmuz başındaki toplantıda da gözüktü ki akreditasyonu birazcık böyle daha kiminle çalışacağım kiminle çalışmayacağım şeklinde bir yaklaşımla ele alan ve biraz sınırlayıcı hani ya da başka alanlarda da gördük, geçmişte politik alanlarda da bir sınırlayıcı bir unsur olarak kullanma eğilimi var gibi geldi bana. Oysa akreditasyon esasında özellikle gönüllü yapılanmalarda işte gelişmeyi, eğitimi, kapasite geliştirme teşvik edici, katılımı teşvik edici bir unsur olarak bir araç olarak kullanması unsur değil mi? Bir araç olarak kullanması gerekiyor. İnşallah yani sonuçta daha. Da Doğru bir yola girer bu çalışma. Evet önümüzdeki şu dönemde şu, çözülmesi şu gereken. Şu anda biraz sorunlu gözüküyor. Konulardan birisi olarak evet. ıı, işaret edelim. Evet ıı, sorularımız daha bitmedi bu konuya ilişkin. Ama bir ıı, müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımızın ikinci bölümünde devam ederiz sohbetimize. Evet, Açık Radyodayız, 94.9'da Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konumuz Ayşe Gül Ekmekçi arkadaşımız Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'da Ulusal Gönüllülük Komitesi çalışmaları e, proje asistanı ve aynı zamanda şu anda sekreteryasını da yürütüyor. Evet. Ayşegül Hanım birinci bölümde baya bir bilgi aldık. Şimdi sizin belirlemiş olduğunuz bir takım çalışmalar var. Bunların bir kısmı sonuçlandı ki bunların başında işte Ulusal Gönüllü Komitesi çalışma usulleri belgesi ortaya çıktı. Çalışma usulünün ne bağlı taahhüt belgesi ve başvuru formu ortaya çıktı. Şimdi başvuru konusunda ...nasıl başvurmamız hı hı. gerektiğini biraz daha detaylı aktaralım. Tabii. Çünkü daha internet sayfalarında bu. Sizin sitenizde var mı buna ilişkin detaylar... ...yoksa biz elimizdeki bilgilerden hareketle dinleyicilerimizi yönlendirebilir miyiz? Evet, daha fazla bilgi almak, komiteyle ilgili daha fazla bilgi almak... ...veya bireysel veya kurumsal olarak komitenin içine yer almak isteyen dinleyiciler için... ...bir e-mail adresi verelim kendileri tamam. Burcu Hanım'la irtibata geçebilirler. Burcu nokta moral et tekrar edeyim. Burcu nokta et veya 0312 454 11 12'den Burcu Hanım'a Burcu anıma iletişime geçebilirler. Geçtikleri anda kendilerine verilecek birkaç döküman olacak. Bunların içinde Ulusal Günlük Komitesini anlatan e, amacını anlatan e, bir hem çal hem çalışma usullerinin hem de amacını anlatan bir doküman bulacaklar. Aynı şekilde bir başvuru formu ve e, imzalamaları gereken de bir belge bulacaklar. E, kendilerine zaten Burcu Hanım daha fazla bilgi verecektir başvuru süreciyle evet. ilgili. Böylelikle e, Eylül ayında 13 Eylül Cuma günü İstanbul'da TÜSEV ofisinde e, tahminen ...onla 19 dokuz saatleri evet. arası düzenlenecek toplantıya katılma şansını da elde etmeleri mümkün değil mi? Evet. E, İlgilenen dinleyicilerimizin evet. ve sevil toplum kuruluşlarının. O zamana yürütme kurulu karar aldıktan sonra üye süreci Elbetler. başladığı için... ...şu anda başvuruda bulacak olan kişi veya kurumlara eylül ayında bir cevap gelmesi bekleniyor. Evet. Evet. Şimdi siz aynı zamanda bir logo yarışması evet. açtınız herhalde. Bu yarışmada Aralık 2012'de sonuçlanı 2013'te sonuçlanacak evet. ve kazanan da bir lansmanla evet. duyurulacak. Bunu kimlere yönelttiniz yani bu konudaki e, yarışmayı kimlere duyurdunuz veya duyurulacak e, sosyal medya üzerinden bir duyuru yaptık ama e, daha fazla katılımcılık olması için esasında biraz daha fazla arttıracağız bu çabalarımızı ki e, tam olarak ulusal gönüllü komitesinin e, amacını yansıtacak kimliğini yansıtacak bir logo arayışımız sürüyor e bu konuda başvuruda bulunmak isteyen arkadaşlar da yine Burcu Hanım'la iletişime geçebilirler. Aynı şekilde sosyal medya üzerinden ve farklı mecralardan da duyurmaya devam edeceğiz. Daha fazla duyurmaya devam edeceğiz. Yani Twitter edeceğiz. ve Facebook'tan evet, evet. duyurmaya devam evet. edeceksiniz. Hı -hı. E, TÜSEV Vakfı e, bu işi üstlendi mi? Yani bunun duyuruları sizin tarafınızdan mı yapılıyor? TÜSEV'den ziyade Birleşmiş Milletler Gönüllüleri şu anda yürütüyor. iletişim çalışmalarını. E, kendileri daha fazla duyuruda bulunacaktır önümüzdeki dönemde. Evet. Şimdi önümüzdeki toplantının gündemine ilişkinde bir belirleme hı hı. yapılmış herhalde. Evet. Burada TÜSEV, Türkiye Gençlik Federasyonu görevli gündemi evet. belirlemek ve hazırlamak konusunda. Birincisi paydaşların belirlenmesi. ikincisi işte bu biraz önce bahsettiğim lansman etkinliğinin evet. planlaması. Bir de 2013-2014 aksiyon planlarının hazırlanması. Evet. Demek ki bu önümüzdeki iki aylık süre içinde, hatta bir buçuk aylık süre içinde bu aksiyon planları da ortaya çıkmış olacak. E, aksiyon planının e, üzerinden esasında şu anda üyelerimiz olan sivil toplum kuruluşları zaten iletişim halindeyiz. E, Eylül ayında olacak olan toplantıda bir günlük sürecek olan çalıştayda da e, üyelerin bu komiteden ne bekledikleri ve aksiyon planımız ne olsun diye somut bir belge ortaya çıkacaktır. Yani esas 13 Eylül'den sonra daha fazla bilgiye sahip olacağız. Komite kesin olarak 2014'te ne yapacak? Aralık ayında da bu lansmanda da zaten bu proje aktiviteleri daha fazla duyulacaktır. Evet. Bu kısma ilişkin başka sorumuz kaldı mı? Ben bir şey soracağım. Tüseven e, bu hayırsever Türkiye'de hayırseverlik üzerine evet. bir çalışması var galiba, değil mi? Evet. Hayırseverlik ve gönüllülük bu ikisini böyle bir, bir şey yapacak. Hani e, e, aynı pot Fotoğe demeyeyim ama beraber ele alacak bir çalışma diye düşünüyor musunuz yapmayı? Esasında şöyle ki belki farklı bir açıdan cevaplayabilirim bunu ki demin esasında söylemek istediğim noktalardan bir tanesi de buydu. Mesela özel sektörden hiç bahsetmedik. Evet. Ve şirketlerin şirketlerin topluma katkı programları adlı bir rehber bir çalışma hazırladık geçtiğimiz sene. Bu çalışmada esasında şirketlerin sivil toplumla bağdaştığı yerleri veya kurumsal sosyal sorumluluk projeleri altında nasıl gönüllüye yer verdiğinden esasında bahsettik. Hayırseverlik de bir anda orada örtüşüyor. Mesela bazı şirketler çalışanlarını mesai saatlerinde gönüllülük aktivitelerinde bulunmaları için izin verirken bazıları kendi kurumsal yapılarının altında bir gönüllülük çalışma grubu bile düzenleyebiliyorlar. Bu konuda hani özel sektörü bir bağlamak istedim. Ayrıca esasında hayırseverlik ve gönüllülük üzerine. Türkiye'nin genel olarak notuna baktığımız zaman oldukça zayıf bir noktadayız. Evet, Bayağı zayıf bir noktadayız. Çok zayıf. Hayırseverlik <gülüyor> hakikaten yani inanılmaz bir noktadayız. Evet. Ben raporun o şeyin bölümünü okuduğumda inanamadım. 146 ülke arasında yüz küsür... Bir şey, 138. 138. yüzyıl gönüllülük yapma konusundaki çok üzücü bir raket. Hayret arkadaşlar yani siz bütün bilgilerimizi <gülüyor> alt üst ediyorsunuz. Biz dünyanın en, e, hayırsever, en hayırsever, en gönüllü... E, evet. Yani gönüllü demeyelim ama en hayırsever evet. e, milletlerinden biriydi. Yani Birdenbire yani, rakam, çöktü bilgilerimiz. Çöktü. Evet, evet rakamlar çok acı. Evet, peki. Şimdi gönüllülükte ikinci başlığımıza geçiyoruz. Evet, e, ikinci başlığımız esasında e, biraz bahsettik bir, bir önceki bölümde. E, geçtiğimiz günlerde, Temmuz ayının başında, sanıyorum 2-3 Temmuz'da İstanbul'da e, bir e, Atölye çalışması düzenlendi. E, oldukça geniş katılımlı bir atölye çalışmasıydı. İstanbul Afet Gönüllük Sistemi oluşturması için bir çalışma başladı. Esasında bu daha da geniş kapsamlı. Bu İstanbul e, Sismik Risklerin Azaltılması ve e, Depreme Hazırlık Projesi var. ISMEP Projesi çerçevesinde Afet Acil Durum Önleme, Müdahale ve İyileştirme Planı hazırlanıyor. Ad, admip deniyor kısaca bu plana. Bu plan içerisinde de gönüllülük sistemini monte etmeye çalışıyorlar. Yani bugün hep onun e, e, gönüllülük sistemini oluşturmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarının, resmi kurumların, akademisyenlerin görüşlerini almak üzere bir e, böyle bir çalışma yapıldı. E, oldukça dediğim gibi geniş katılım vardı. E, yapılan e, düzenleme şu şekilde özellikle 43 e, afetler konusunda afet yönetim evrelerinin hepsini kapsıyor. E, bu önemli. Yani sadece müdahale değil, müdahalenin yanında iyileştirme, risk ve zarar azaltma ve hazırlık evreleri de var. Bu çerçevede toplam 43 ana başlık altında faaliyetleri e, şey yapmışlar, sıralanmışlar ve bu onların alt faaliyetleri de var. Bu faaliyetler içerisinde gönüllülerin yarı alabileceklerinin belirlenmesi ve hani bu konudaki katılımcıların görüşleri ne gibi etkileri olabilir şeklinde ilk başta oydu tanımlamalar konusunda bir takım çalışmalar yapıldı ilk defa olarak En azından hani bu kapsamda bir katılımla gönüllük ve afetlerde gönüllü katılımı konusunda bir Atölye çalışmasına katıldık o anlamda çok olumlu ve bir değerlendirme yapmak mümkün. Ama çalışmanın içerisine girdiğimizde tabii bizi hani katılanlara bir şekilde birazcık rahatsız eden kafalarda soru işaretleri uyandıran bazı konularda yok değildi şimdi vaktimizin kısıtlı olması dolayısıyla ben istiyorsanız birazcık da şey bugün başka bir konumuz daha olacaktı ama kendisi yurt dışına gitmek zorunda kaldığından gelemedi Türk telsiz amatör ve radyo amatörleri cemiyeti başkanı sayın Aziz Şaş'a gelecekti gelemedim evet ama eksik olmasın. Kendisi o toplantıydı ve bir takım notları bize iletti. Ben o notları da takip ederek kısaca bilgi vermek istiyorum. Evet Şimdi kendisine de teşekkür kendisine ediyoruz. Kendisine teşekkür tabii. ediyoruz tabii bu katılım için. Şöyle o da aynı şekilde benim biraz önce söylediğim şekilde bu admip gönüllük çalıştığı önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Çünkü çok geniş katılımlı bir etkinlikte gönüllün her boyuta taşıması konusunda... Bir ortak kanaatın varlığını bir kere e, kanıtladı bu toplantı. E, bütün katılımcılar hakikaten bu afet e, faaliyetlerinde dört de gönüllü katılımı konusunda gayet e, şey olumlu bir yaklaşım içerisindeydi. E, ancak e, Aziz Bey'in notlarında da var ben de aynı şekilde katılıyorum. Konu, e, kamunun öne sürdüğü bir akreditasyon kavramı var. Çok tartışma yaratan ve içi doldurması çok zor. iddialı bir kavram olarak ortaya çıktı akreditasyon. Bu şeyde de, e, çalışmada da. Bu kavram, kamu idaresinin gönüllü kaynaklarla iş birliği konusunda henüz net tanımları oluşturamadığının bir göstergesi. Bu da biraz önceki konuşmalarımızda ısrarla sorduğumuz şey, gönüllülük e, e, nedir? E, de Bir cevap var mı diye. E, bunun bu kavramın artık ortaklaşa şekilde oluşturması gelecekte önemli çalışma gündemi olacak diye not düşmüş Aziz Bey. Ben de katılıyorum. Sonuçta bireysel ve kurumsal gönüllülük konusunda işlevsel bir çerçeve çizilmesi gerekiyor. Gene Aziz Bey'in notlarından devam edersek, gönlülük çalıştığında ortaklaşa oluşturulan kanaat, ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesini teşkil afetler konusunda, afetler öncesi, anı ve sonrası evrelerinde geniş katılımlı bir işbirliğinin şart olduğu bilinci oluşturunun önemli bir işaretti bu özellikle. Hem kamu tarafında hem de katılan gönüller tarafında e, uzun dönemdir ilk defa bu bütün evrelerin ele alındığı bir toplantı olarak ortaya çıktı. Daha önce genellikle arama kurtarmacılar e, toplantılar alıp götürüyorlardı. Burada e, e, diğer alanlarda da e, ciddi tartışmalar oldu. E, bu denli ilk defa bu kadar net diyor e, Aziz Bey not düşmüş. Şu kayıtlarda çalıştığı, bu çalıştayda girdi katılıyorum. E, Ayrıca bugüne dek sadece haberleşme, bu santör gitlenme ve arama kurtarma konusunda bir de afet sonrasındaki sosyal hizmetler babında gerçekleşen gönüllü katılımının başka sahalara, özellikle de afet öncesi risk analizi ile afet sonrasında gerekecek çok sayıda diğer alanlara teşmili için mevcut iyi uygulam örneklerin referans alınması yararlı olacaktır diye bir e, kişisel sonuç çıkarmış ki buna da katılmamak elde değil. Ee, üzerinde durması gereken başka konulardan bir tanesi de e, gönüllü etfaeciliktir diye bir not düşmüş. E, bu e, bu konularda e, bu, e, çalışmalar sırasında e, özellikle risk analizi ve e, afet riskini azaltılması konusunda e, öğretim üyelerinden e, toplumun her birine. E, kadar katılımın nasıl olabileceği konusunda çeşitli görüşler öne sürüldü. Ee, i̇lginç fikirler ortaya çıktı. Kamunun e, kurumsal hafıza oluşturmasının gerekliliği e, kesin. E, her yönetici Değişikliği sonrası yaşayan uyum sürecinin uzunluğuna da büyük sorun olabilmekte. Bunu birebir bu konuda bu alanda çalışan bütün kuruluşlar yaşıyor. Siz o konudaki ilgili kuruluşun veyahut da vali yardımcısının ilgisini ve dikkatini çekiyorsunuz. Bir takım faaliyetlerde yer alıyorsunuz. Sonra o kişi gittiğinde ortada her şey çöküyor. Her şey çöküyor. Yeniden bu ilişkileri bu ağa kurmak durumunda kalıyorsunuz. Bu kurumsal hafızanın oluşması kesinlikle gerekiyor. Evet bir de kurumsal bir ilgi olması lazım yani evet, kurumun doğru. başındaki hı hı. veyahut hı hı. E, yetkililerden herhangi birisinin ilgisi olmanın sının ötesine taşınması gerekiyor. Hı hı. Evet. Ee, burada Aziz Bey'in bir notu var bu esasında e, acı bir not <gülüyor> hakikaten. Gönüllü kuruluşlarda kimi zaman yaşanan ayrışmaları teşvik etme sonucunda olan yaklaşımlardan kamunun kaçınmasında fayda vardır diyor. E, bu e, Ancak olayın içinde olanlar tarafından daha net anlaşılacak bir konu. E, kamu kurumunda çalışanların kamudaki görevlilerin gönüllü kuruluşlar arasındaki e, çatışmaları yaptık e, nasıl diyeyim hani e, çakışmaları e, bazı konularda e, olumsuz şekilde e, değerlendirdikleri ve Hani bunları biraz da teşvik etme eğiliminde olduktan zaman zaman biz gözlemledik ve geçmişte çok bunun acısını çektik. Bu konunun da ele alınması gerekiyor. Evet. Gönüllülüğün toplumsallaşmanın demiş, ben katılımcılığın demokrasinin ana temelini oluşturduğu diye e, şey yapacağım, ilave edeceğim. Eklemek e, e, istiyorsunuz. Evet, evet e, ana temel oluşturdu bilincin hakim kılınması. Bunun da ülkemizin yaşadığı veya yaşayacağı her türlü sorun üstesinden gelme babındaki katkısı nedeniyle büyük önem taşıdığı açık. Afetler sık yaşanan olaylar değiller. Lakin böyle olaylarda karşılaşılan sorunların kökeni olağan dönemin olağan sorunlarını toplamak nitelenebilir. Bu nedenle olağan dönemlerdeki gönüllü çalışmalar afetler için en iyi hazırlık olma ötesinde için gerekli olan aşinalık ve ortak çalışma kültürü ortamının oluşturması babında çok önemlidir diye not düşmüş Sayın Aziz Şaşak. Şimdi e, bu hakikaten e, yani bunların ötesinde de konuşulacak bazı şeyler var bu konuda ama şunu söylemek mümkün. E, başında da e, söylediğimiz gibi bu konuda yapılmış en geniş kapsamlı çalışma ama çok daha başlangıcı. Umarım... E, diğer konularda olduğu gibi hani bir başlangıç yapıp sonra arkasının gelmemesi gibi bir talihsizlikle burada karşılaşmayız. Bu plantların devam etmesi ve bir sonuç üretmesi. Yani bu sonuç sadece işte akreditasyon filan gibi e, bir takım şeyler değil. Daha bir anlayışın değişmesi ve de e, bir stratejinin oluşturulması şeklinde olması lazım. E, aksi takdirde e, işte gönüllülük e, güzel, iyi, güzel de e, yani çevremizde gördüğümüz bir gönül yorgunluğu var. İnsanlar hakikaten belli bir süre sonra şeylerini, sevdlerini kaybediyorlar. Bu işten uzaklaşıyorlar. Ya da çok ufak nedenlerle bir şekilde işte kendi aralarındaki tartışmalar, çatışmalar nedeniyle iyice verimsiz ve de etkisiz hale gelebiliyorlar. Oysa burada çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyeli kullanmak lazım. Evet aslında buranın katılımcılarını da Ayşegül Hanım'lara bildirirsek e, ki temas, temasa geçmeleri mümkün olur ve e, Birleşmiş Milletler'in bu gönüllülükle ilgili çalışmasına onları da e, ...dahil etmeleri söz konusu olabilir herhalde evet, değil mi? Evet, esasında tabi buraya katılan bazı e, gönüllü kuruluşların da... Bu, ...gönüllü konusunda herhalde e, bu Birleşmiş Milletler... ...daha doğrusu Ulusal Gönüllülük Komitesi'nin... E, hani bir, ...bir şekilde danışmanlığına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, bazı kuruluşların hakikaten e, orada e, gönüllülük... ...ve pek bağdaşmayacak bir yaklaşım içerisinde olduklarını da izlemek... E, Üzdü beni. Evet. Şimdi e, programımızın son 1-2 dakikasında e, bazı haberlerimiz var. Onları aktaralım dinleyicilerimize. E, gerçi birçok dinleyicimiz sanıyorum haber almışlardır. Ama Haliçport ihalesi sonuçlandı. E, hayırlı uğurlu olsun. Diyelim. Evet, i̇ki de, tane otel... şey süreci var tabi. Onay süreci var. E, ama. İki tane otel e, yat limanı ee, ve bin kişilik bir camiden bahsediliyor. Hı hı. Ee, şey önemli değil kimin kazandığı önemli değil e, sembol inşaat kazanmış hı hı. işin çok enteresan taraflarından birisi e, Temmuz ayı başında radikal yazarı Şale Özgen Türkiye e, bu ihaleyi Kazanan, daha o zaman kazanmamıştı, hmm. İhaleyi kazanan e, şirketin yönetim kurulu başkanı bir açıklama yapıyor ve diyor ki e, dikey bir inşaat söz konusu değil diyor bizim projemizde. Hmm. Alışveriş merkezi diye bir şey yok diyor. E, bu bölge kentsel dönüşümünde merkezi Beyrut'ta, Kudüs'te tarihi bölgelerde yapılan projeler var. Biz de ses getiren bir proje yapacağız kamuoyunda konsens konsensus sağlamadan kesinlikle bir şey yapmayacağız diyor. Ama kamuoyunun e, Haliç'te, Haliç Tersanesi'nin bulunduğu yerde e, bir e, yat limanı, oteller, cami yapılması konusunda herhangi bir fikrin alındığını bilmiyoruz. E, ama bundan sonra bunların nasıl yapılacağına ilişkin konsensus ancak e, burada bunların yapılmasına olur veren insanlarla yapılabilir herhalde değil mi başka türlü Bilmiyorum yapmak. belki de hani caminin nasıl olacağı yat, yat limanının ne şekilde olacağı konusunda biraz, belki halka sorarlar diye düşünüyorum. Evet evet. Öyle, yani Bunda... Bunlar bunlar kararlaştırılmış esasında yani. Evet yani, evet. E, Projelerimiz hazır. Yani, sadece evet yani mimari belki de bazı şeyleri. Evet. İstanbul'daki müdahale süreci e, aynı hızla devam ediyor. İnönü stadı altından bir kalıntı çıktı. Evet. E, tarihi kalıntı çıktı. Onun da ne olacağını göreceğiz o konuda. Çünkü e, daha önceden koruma kurulunun e, kesin bir kararı vardı. Herhangi bir buluntuya, kalıntıya rastlanması durumunda e, inşaat durdurulacak evet. şeklinde. Evet. Bu nasıl gerçekleşecek bilmiyoruz. Tabii e, kalıntıya ilişkin bilgilere de ihtiyaç var. Ama e, bilelim ki burası daha önceden Osmanlı e, donanmasının e, bağlı olduğu limandır. Bir koydur. Sonrasında da doldurulmuş bir bölgedir. İstanbul'da e, yeni bir e, tarihi sayfa açıldı. Küçükçekmece Gölü Havzası'nda e, bulunan ve henüz adı bile kesinleşmeyen yerleşim İstanbul tarihini sil baştan yazabilir diyor. E, şimdi orası diyor. ilginç. Esasında evet. orasıyla ilgili olarak bir de şey var. E, fay hatları ve e, birkaç defa depreme maruz kalıp orada ciddi e, hasar olduğu konusunda o, o bizi ilgilendiriyor. Hani e, belki de e, İstanbul'un fay haritasında yeni bir e, şey bulunuyor. E, Değişiklik söz konusu olabilir mi diye insanın aklına gelmiyor değil. Evet, ee, jeomorfolok Dr. Hakan Kaya, küçük çekmece çevresi özellikle Kuzey Anadolu fay hattının etkisinde 1999 İzmit depreminden sonra avcılarda özellikle göle yakın yerlerde şiddetin ve etkinin fazla olması ki bunu hepimiz çok yakından hatırlarız, ee, gölün bat batı yamacında da bazı fay hatlarının olduğu şüphesini ortaya çıkarmıştı. İşte bu fay hattının da burada bulunması antik kentinde bu faydan etkilenmiş olabileceğini gösteriyor. Enteresan, Enteresan bir bulgu. İki... E Deprem tespit ediliyor ve 3 yıl 300 yılda bir bu bölgenin terk edildiğini yeniden yerleşmenin yapıldığı belirtiliyor. Evet arkadaşlar programı çok hız, hızlı tamamladık. Ayşegül Hanım size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz, verdiğiniz bilgiler için. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler'in bugünkü programında konuğumuz Ayşegül Ekmekçi arkadaşımızdı. Türkiye 3. Sektör Vakfı proje asistanı, kendisiyle Ulusal Gönüllülük Komitesi ve çalışmalarını konuştuk, bilgiler aldık. Ayrıca İstanbul'da yapılmış olan bir gönüllülük çalıştayının da atölye çalışmasının da bilgilerini Elvan bize verdi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler